Kıyamet Suresi Necm 53 Hayır, kıyamet gününe kanıt gösteriyorum. Hayır, çok kınayan o nefse de kanıt gösteriyorum. O insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmak uçlarını, tüm organlarını düzenlemeye gücü yetenleriz. Aslında o insan önünü, kalan ömrünü din iman tanımayıp kötülüğe batmakla geçirmek istiyor. Soruyor. Kıyamet günü ne zamanmış? İşte göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman işte o gün insan kaçış nereye? Kaçacak yer neresidir? Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil, sığınak diye bir şey yoktur. O gün varıp durmak sadece Rabbinedir. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün o insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeylerle haberdar edilir. Aslında insan tüm mazeretlerini koysa da bile, Tüm perdelerini koysa da bile kendi aleyhine iyi bir gözetmendir. Onu çabuklaştırman için dilini ona hareket ettirme. Kuşkusuz yaptıklarının, yapmadıklarının birleştirilmesi ve toplanması yalnızca bizim üzerimizedir. O halde biz yaptıklarını, yapmadıklarını topladığımız zaman sen onun toplanmasını izle. Sonra yaptıklarının, yapmadıklarının beyanı kanıtlarıyla ortaya konması da sadece bizim üzerimizedir. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. İşin aslında siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o gün o anda apaydınlıktır. Rablerine nazar edicidirler. Rablerinden nimet beklemektedirler. Ve yüzler de var ki o gün asıktırlar. Zannederler ki kendilerine bel kıran yapılıyor. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Köprücük kemiklerine dayandığı, çare bulan kimdir denildiği ve can çekişen kişi bunun o ayrılık anı olduğunu anladığı ve bacak, Bacağa dolaştığı zaman işte o gün sürülüp götürülmek sadece Rabbinedir. Fakat o ne onayladı ne destekledi. Fakat o yalanladı ve geri durdu. Sonra da gerine gerine yakınlarına gitti. Yıkım çok yakın sana hem de çok yakın. Yine yıkım çok yakın sana hem de çok yakın. Yoksa o insan başı boş bırakılacağını mı sanır? O ayarlanmış meniden bir nutfe değil miydi? Sonra bir embriyon idi de sonra onu oluşturmuş sonra da düzene koymuştur ki ondan da iki eşi erkek ve dişiyi var etmiştir. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?